Artık ben yapamıyoruz. Bıktım dayak yemedik. Yerim kalmadı bu karın. Yani koca mıyım? Şamar oğlanı mıyım? Anlamadım. <gülüyor> Ömer Pekin'le erkeğin sesi. Ömer abi çok heyecanlıyım şu anda ya. Ya ne heyecanı Tanju'ya? Ya, ya abici paravanın arkasında duracaksın. Gözükmeyeceksin ki. Abiciğim şimdi ben doktor değilim ya. Hani diyorum ki doktor olmadığım ya anlaşılırsa? Oğlum doktor olmadığını bir sen biliyorsun bir ben ya. Kim nereden öğrensin Tanjucuğum ya? Hadi hadi. <gülüyor> tamam abicim hadi o zaman geçiyorum. Tamam geç paravanın arkasındayız. Geçtim git. abicim geçtim tamam. Sevgili dinleyiciler Ömer Pekin'le erkeğin sesinde yine birlikteyiz. Hatırlayacağınız gibi geçen bölümde fazla kilolarından şikayetçi olan bir erkeğimiz vardı. Biz de ünlülerin diyet uzmanı... Ender Faraş Bey'le beraber Bu kardeşimizi canlı yayında Zayıflatmak üzere toplanmıştık Konuğumuzun derdi büyük dinleyiciler Kendisi neyse yarıyor Hatta kendisine canlı yayında dayak attık Adam dayak yedi o bile yaradı Kendisi dayaktan önce 145 kiloydu Dayağı yedi 155 kilo oldu dinleyiciler Ömer Bey, Ömer Bey ne yapıyorsunuz ya Hangi kilonu vermeyecektiniz Tüh ya doğru ya ya Kusura bakmayın gerçekten çok özür diliyorum ee, neyse efendim sözümü geri alıyorum. Lütfen, lütfen, lütfen. Tamam, lütfen. tamam sözümü geri alıyorum. Lütfen. Evet, tamam. sözümü geri aldım. Ee, kusura Al. bakmayın, tekrar özür diliyorum. Allah razı olsun, çok teşekkür ediyorum. Bakın bizde söz ağızdan çıkar beyefendi. Sözümüz söz, sözümüzü geri alalım dedik, geri aldık. Hatta biz sözümüzü ileri de alırız beyefendi. İsterseniz alayım. Ya, ya, kardeşim, Ömer be, Ömer be. Bakınız, sözümüzü ileri de aldık. Ya kardeşim burası zayıflamaya geldik. Siz habire ileri geri konuşmaktan ya. Ya beni zayıflatacak doktor nerede? Doktor gelsin. E, tamam beyefendi. E, arkadaşlar Ender Bey hazır mı? Tamam hazır ve e, dinleyiciler beklenen an geldi. Doktor Ender Faraj Bey şu anda paravanın arkasında. E, paravanın arkasında mı? Ya kardeşim adam niye paravanın arkasında? Adamla izi başatmayacağız ki burada. Yani, ya nereye geldik ya biz? Ya nereye geldim ben ya? Ooo beyefendi ya, siz de her şeyi bir şey buluyorsunuz. Programın formatı bu efendim. Doktorumuz önce sizi paravanın arkasından tanıyacak, tedaviye sonra geçecek. Ender Faraş Bey, buyurun hasta sizin efendim. Eee e, e, merhaba beyefendi, şikayetiniz nedir? Doktor bey ne demek şikayetiniz nedir? Şikayeti belli. Fazla kilolu adam kör Yani ne biçim soru bu doktor ha, bey, rica ha, ediyorum. Anladım abicim tamam. Merhaba Ender Bey, ne olur beni kurtarın bu kilolardan. Fazla kilolardan kurtulmak istiyorum. E kardeşim, kinoları alırken bana mı sordun ya? Niye bulursun her burcu bur, yee? Sonra da beni zayıflat, olur mu kardeşim böyle? Ya Ömer Bey ne diyor bu adam ya? Ne biçim konuşuyorsun kardeşim sen? Ender Bey, hakikaten neler diyorsunuz Ender Bey ya? Ben ne dediğimi biliyor muyum abicim ya? Ender Bey, hastamıza şey sorsanız, hani böyle daha önce doktora gitmiş mi falan? E, tamam abicim sorayım. E şey, e, daha önce bir doktora gittin mi sen? E, gittim kardeş. E peki ne dedi sana doktor? Eee kallış olduğumu söyledi grip olmuşum ben Ee, grip mi abicim? Ne gribi ya? Heee grip İyi de gripin şişmanlıkla ne ilgisi var abicim ya? E, gripin islim geçti ama Ne geçti? Gripim gripim geçti e, Gripsin dediler kız vermediler Ne yani gripsem sevmez miyim doktor? <gülüyor> e, evet gerçekten de çok grip bir durum yani e, e, ne diyorsunuz doktor bey hastamız kilo verebilecek mi acaba? Tıp bu gibi durumlarda çaresiz beyefendi Yalnız Allah'tan ümit kesilmez tabi Yoksa yoksa ölecek miyim doktor bey? Doğru söyle lütfen ölecek miyim? Ee, maalesef nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum ama şöyle söyleyeyim. Ee, şimdi iki aylık ömrünüz kalmış abiciğim. <gülüyor> i̇ki ay mı? 2 ay mı? Ya ben sadece fazla kilo diye biliyordum. Ben kanser miyim de? <gülüyor> Allah Allah ya doktor bey ne ölümü ne kanseri adama kiloları ile ilgili bir şeyler söyle ya. Abi ben dedim benden doktor olmaz diye ama. Ne? ne ne bir dakika ne? Doktor değil misiniz yoksa? Beni kandırdınız mı? E, doktor olmaz mı beyefendi? E, olur mu canım? Aaa! E, Tüh ya! Gördünüz mü süremiz? süremiz süremizi sonuna gelmişiz. E, gelecek bölüm kaldığımız yerden devam edeceğiz dinleyiciler. Hayda hayda kardeşim. Daha bir şey yapmadık ya. Bari gelecek bölüme kadar bir diyet falan verse doktor bey bana. E, bir dakika beyefendi bir dakika. E, sizin dosya başkasının dosyasıyla karışmış da... E, ...şimdi iki aylık değil de... ...üç günlük görmeniz kalmış abicim. <gülüyor> Yer Radyo'da, Türk Radyo'da, Türk Radyo'da. Perşanefe. Perşanefe şimdi kadar Perşane baba bütün saatlerde yalnızca Duyar Radyo'da. Yazan benim var Pekin, oynayanlar benim var Pekin. Mustafa Sarıtaş teknik yapın benim var Pekin. <gülüyor> dinleyin dinleyin çocuklar. Perşanefe'mi tanımak, bilmek, öğrenmek ve dinlemek için tıklayın www.persanfe.com www.persanfe.com.